Bismillah, Elhamdülillah ve salatı ve sıramanullah soru soruldu Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarına riayet etmeyen kul hakkına mı giriyor ya da hasenatından mı ödeyecek Öncelikle bu kardeşimizin sorusunun dayana olan hadisi nakle değil Hz Aliradallahu antennimet edildiğine göre Rasullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Müslüman'ın Müslüman üzerindeki alt, hakkı altıdır. Altı hakkı vardır. Karşılaştığında selam verir, davetine icabet eder, aksırdığı zaman elhamdülillah derse, yerhamükallah der, hastalandığında ziyaretini yapar, öldüğünde cenazesinin ardından yürür, kendisi için sevdiğini o kardeşi için de sever. Başka rivayette de 5 hakkından bahsediliyor. E, aşağı yukarı aynı hususlar. Bu hususları bu rivayeti aktardıktan sonra şunu ifade edeyim ki bu haklar, kardeşlerim bu bahsedilen haklar yapıldığı zaman sevap kazanılacak haklardır. Yani beşeri münasebetler ve adab-ı muaşeret kaydelerindendir. Bunları terk eden günahkar olmaz. Sadece bu sevaplardan mahrum olur. Bir de Müslümanın hasenatının gidebileceği ve günaha gireceği ya da günahını devralacağı ameller de vardır. Mesela Müslüman kardeşinin gıybetini yapmak, Müslüman kardeşinin parasını haksız yere almak ve onu rahatsız etmek gibi vesaire ameller de bu kapsama girer. İşte bu e, asıl hakkının yenmiş olduğu e, meseleler ise ahirette hesaplaşma sırasında elbette ki günahın, hasenatın kaybedilmesine ya da günahın devralınmasına sebep olabilecek haklardır. Ancak kardeşimizin e, bahis konusu ettiği e, hadisteki geçen hususlar ise e, yapıldığında sevap kazanılan ama terk edildiğinde e, günahkar olunmayan meselelerdir. Bu hadisi bu şekilde anlamak icap eder. Ben hamdulillah, Rabbi